Auzu billahi minash shaytani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in. Rabbul alamin olan Allah'a hamd. Onun kutlu elçisine salat ve selam o mübarek elçinin mübarek ellerinde yetişen Adını bildiğimiz 10 bin sahabiye Adını bilmediğimiz 124 bin sahabinin tamamına Selam Onların içerisinden bir tanesi olan Ve Aydın'ın nasibi olan Erkam bin Ebil Erkam'a selam Siz Hazreti Erkam'ın adına kurulmuş Bu meclise bu sofraya Uzaktan yakından teşrif eden tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kardeşlerim, bildiğim bir hakikati sizlerle paylaşmak isterim ki, sizler benden daha fazla seviyorsunuzdur, ashab-ı kiram efendilerimizi. Eğer öyle olmasa bu salonu böyle doldurmazdınız. Bir hatibi dinlemek için değil, Hazreti Erkam'ı dinlemek için buraya geldiniz. Muhakkak sizin dünyanızda da bazı sahabi efendilerimizin biraz farklı bir yeri vardır. Mesela kiminiz için Hazreti Mus'ab der denmez yürekler kıpır kıpır olur. Kiminize Hamza diye bir fısıldasak Hazreti Hamza gibi kükremek gelir içinizden kiminize Hatice desek, ah anacığım dersiniz, yanarsınız o ana gibi ve 21. asırda Hatice'nin fedakarlığını ortaya koyma adına 14 asır sonrasından o günün dünyasına bir köprü uzatırsınız. Bugün benim yüreğimde de böyle bir yeri olan bir sahabi efendimizi sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyim. Hepsine canlar feda. Hepsi bizim başımızın tacı, hepsinin ayağının altındaki tozuz biz. Ancak o hepsinin içerisinden bir isim, o hepsinin yetişmesinin sebebi olan bir evin sahibi. O evde yetişti bugün adını bildiğimiz o güzide insanlar. O ev nasıl bir evdi? Cebrail'in gidip geldiği, Peygamber aleyhissalatü vesselamla diz dize verdiği, Abdullah İbni Mesud'un sesiyle Rahman suresinin yankılandığı ve daha binlerce ismin, binlerce sedanın, binlerce sesin ve nefesinin yükseldiği bir evdi o ev. O evin sahibi olan Erkam i̇bn Ebilerkam. Ebil Erkam, Ah biz bir bilsek bir kıymetini takdir edebilsek bilmeyiz onu nasıl söyler nasıl anlatır nasıl anlamaya çalışırız onun farkına bir varabilsek Hazreti Erkam'ın 14 asır sonra da bize söyleyeceği çok şey olacak. Aydın bu manada nasipli bir yer adı Aydın ya Asr-ı Saadet'in de aydınlığı olan Erkam'ın evinin sahibi olan bir sahabi efendimizin burada anlatılması onun nasiplerinden bir tanesi. Bir diğer nasibi daha var onu da söylemek isterim size. Erkam bin Ebil Erkam, 13 yıllık o zorlu süreçten sonra o günkü adıyla Yesrib'e yani Medine'ye hicret ettiğinde... Aleyhissalatü vesselam efendimiz onu Medineli olan bir sahabi efendimiz ile kardeş kıldı. O kimdi biliyor musunuz? Aslında ensar muhacir kardeşliği bir yönüyle birbirlerinin değerini anlayabileceğimiz de bir kıstastır bizim için. Çünkü efendimiz Aleyhisselatu vesselam tarihte ikinci bir örneği olmayan o büyük muahhad dediğimiz kardeşlik destanının yazılmasının zemini olan ensar muhacir kardeşliğini oluştururken bunu öylesine yapmadı. İbni Sad'ın bize verdiği bilgiye göre 50 muhaciri 50 ensara makrizinin verdiği bilgiye göre ise 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılarken... İki tarafı birbirinin tartacak isimlerden olmasına dikkat etti. Onun için siz bugün siyerin sayfalarında Hazreti Ebu Bekir'in nasibi kim diye baktığınız zaman o karşıdaki insanın da Ebu Bekir'in ağırlığını tartacak bir isim olduğunu görürsünüz. Ömer'in nasibi kim? Osman'ın nasibi kim? Radıyallahu anhum Ejma'yn. Her birinin nasibinin bir yönüyle karşıdakinin de değerinin anlaşılması adına bizim için önemli olduğunu görürsünüz. Erkam bin Ebil Erkam'ın nasibi kim? Onun nasibi adını bilmediğimiz bir Akdeniz adasında yatmakta olan Ebu Talha Künyeli Zeyt İbni Sehl. O Muğla'da anlatıldı. Akdeniz'de bir adada metfundu. Oradan selam gitsin dedik Ebu Talha'nın ruhuna ve onun o pak bedenine. Şimdi buradan da aydından da 11 yıl boyunca sırt sırta verip Medine'nin o güzel günlerinin hepsini beraberce yaşayan o güzel insanın muhacir kardeşi olan Erkam bin Ebil Erkam da buradan anlatılsın dedik. Selam olsun Erkam bin Ebil Erkam'a ve selam olsun Zeyd İbni Sehl'e. Aziz kardeşlerim belki ben size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinden yetişmiş, mübarek ellerinde yetişmiş tarihi bir şahsiyeti anlatacağım. Ancak siz hep aklınızda benim kelimelerimin içerisinden iki sorunun cevabını bulmaya çalışın. En sonunda da ben cevaplarını zaten vereceğim. O iki soru ne biliyor musunuz? Bir. 21. asırda. Hazreti Erkam gibi yiğit nasıl olunur? Madem Efeler diyarındayız. Böyle bir başlığımız da olsun ki. Yiğitliği bu işin kitabını yazan birinin üzerinden öğrenelim. 21. asırda. Hazreti Erkam gibi Yiğit nasıl olunur İkincisi Ve bizler için çok çok Önemli olan bir şey 21. asırda Evlerimizi Nasıl Darul Erkam Yapabiliriz Zaten derdimizde bu olmalı değil mi Eğer evler Darul Erkam olmazsa Eğer evlerin sahipleri De Erkam Yürekli adamlar olmazsa Bizim halimiz düzenmeyecek. Biz hep sıkıntıları konuşacağız. Ama ne zaman ki biz evimizi darul erkam ettik. Ne zaman ki biz de erkam yürekli adamlar gibi o kameti o duruşu ortaya koyduk. O zaman birçok şey değişecek. O zaman asrı saadet iklimini o güzel havayı kokuyu bugünlerin dünyasından da almaya çalışacağız. Ben bir dua edeyim. Siz de gönülden bir amin deyin. Ondan sonra bu iki sorunun cevabının arkasında Hz. Erkam'ın hayatının sayfalarını çevirerek yürümeye çalışalım. Mevla bana hakkıyla anlatabilmeyi, size de hakkıyla anlatabilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim Erkam bin Ebil Erkam, Mekkeli beni mahsum diye bildiğimiz Mekke'nin en meşhur ailelerinden bir tanesi. Beni mahsum dediğim zaman Siyer'den biraz haberdar olanlar nasıl bir aileden bahsettiğimi anlayacaklar. Halid bin Velid'in ailesi. Dolayısıyla babası Velid ibni Mughire'nin ailesi. Zaten üçüncü babada Erkan bin Ebil Erkam'la Halid ibni Velid amca çocuklarıdır. İslam'ın sesini kısmaya çalışan ve Resulullah'ın ifadesiyle her ümmetin bir firavunu vardır Benim ümmetimin firavunu da odur deyip işaret ettiği ve Resulullah tarafından Ebu Cehil diye isimlendirilen Amr İbni Hişam o kabiledendir Beni mahsum dediğimiz zaman nasıl bir aileden bahsettiğimizi bilin Firavunun sarayında yetişmiş bir Musa olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Aslında bu yönüyle Erkam demek 14 asır önce yani miladi 6. asırda o günkü Firavunun sarayındaki Musa idi. Musa olduğu için Firavunun tahtı yıkıldı. Musa olduğu için 6 yıl sonra İslam'ın mesajının girmediği ev... Girmediği Seda Mekke'nin evlerinin içerisinde kalmadı. Onun babası Erkam bin Ebil Erkam'ın babası oğlundan dolayı Ebil Erkam künyesiyle anılır. Ama asıl ismi Abdümenaf İbni Esed'dir. Onun babası yani Erkam bin Ebil Erkam babası olan Abdümenaf ne Velid İbni Mughire'ye benzer ne de Ebu Cehil'e benzer. Aynı kabileden olmasına rağmen İslam'ı kabul ettiğine dair bir bilgimiz yok ancak çok önemli bir bilgi var bizim için. 20 yaşındayken Efendimizin bir erdemliler harekatı olan hılful fudul diye isimlendirilen bir erdemliler faziletliler birliği olan o hareket içerisinde Erkam'ın babası Abdümenaf'ta yerini almıştır. 20 yaşında Efendimiz 18 yaşında o zamanlar Hazreti Ebubekir Bekir Hazreti Ebu Bekir'in amcası sayılan bir yönüyle Abdullah İbni Cuda'nın evinde zalime karşı mazlumdan yana kim olursa olsun zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana ilkesiyle oluşturulan o ha harekat içerisinde Hazreti Erkam'ın babası da vardır. Annesi Tumatir binti hizya İlk günlerin iman edenlerinden Hazreti Erkam'la beraber mi iman etti Arkasından mı iman etti bilemiyoruz ama bildiğimiz bir hakikat var ki ilk günlerde iman etmiş birisi Böyle bir ailenin çocuğu Erkam ve miladi 592'de Mekke'de doğuyor Miladi 592 dediğimiz anda Yaşına kıyas etmek adına söyleyelim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Aralarındaki yaş farkı takriben 21'dir Efendimizden 21 yaş küçüktür Hazreti Erkam Böyle bir zeminin çocuğu olarak doğuyor Hazreti Erkam Soylu, zengin, asil bir aileden geldiği için Çok rahat bir çocukluk devresi oluyor daha çocuklukta atıcılığı, biniciliği öğreniyor. Okuma yazmayı bilen bir avuç insandan bir tanesi de o oluyor. Elinde kalem olmasının ilerleyen zaman dilimlerinde Hazreti Erkam'a kazandıracağı şerefi de biraz sonra size söyleyeceğim. Günler böyle geçerken Hazreti Erkam 17 yaşlarına geldiği zaman babası tarafından Beni Esed'den olan ...Hint Binti Abdullah isimli bir hanım ile evlendiriliyor. Baba oğlunu evlendirince Mekke'de birkaç ev için kullanılan bir ifade... çabenin süt kardeşi denilen birkaç evden bir tanesi olan... ...o bildiğimiz Darul Erkam diye tarihe geçecek olan evi satın alıyor... ...ve oğluna bir düğün hediyesi olarak veriyor... Hazreti Erkam hanımıyla o evde kalmaya başladığı günler İslam'ın sesi duyuluyor. Kaç yaşlarında Hazreti Erkam o günler? 17 bilemediniz 18 yaşlarında. Evliliklerinin daha ilk günleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselama miladi 610 o günler bir kadir gecesinde bir kader gecesinde vahiy nazil olmuş ve Nübüvvet tacını giymiş Efendimiz hemen yanı başındaki insanlara İslam'ı arz etmiş ve daha bir avuç insan Allah Resulüne iman etmiş. O bir avucun içerisinde Hazreti Hatice, o bir avucun içerisinde Hazreti Ali, Hazreti Ebubekir Bekir, Zübeyir bin Avvam, Talha İbni Ubeydullah, Ebu Ubeyde İbni Cerrah sayın gitsin bir avuç Sadece ve sadece sayıları daha 15 olan Müslümanların olduğu bir zeminde Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok zorlu günleri yaşadığı bir ortamda Böyle bir zeminde olduğunda Efendimizin yaşadığı bazı olaylar var Nedir o olaylar? İmanın ikiz kardeşi olan namaz İmandan sonra en önemli hakikat olan namaz Müminin miracı olan namaz, cennetin anahtarı olan namaz, kabrin ilk sorgusu olan namaz, cennette Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanıyla insanı oraya uzandıracak olan amel, namaz, imanla birlikte Müslümanların gündemine giriyor. Ve o ilk günlerde Müslümanlar daha bir avuç iken, Kabe'de namaz kılmaya gittiklerinde Mekke'nin ileri gelenleri, müşrikler onlara engel olmaya çalışırken bir hadise yaşanır, bir arbede olur orada ve o anda kimin öldürdüğü belli olmayan bir Müslümanın şehadetiyle o hadise neticelenir. Haris bin Ebu Hale ismini hiç unutmayın. İslam'ın ilk şehidi diyeceğimiz isim bu. Biz şimdiye kadar İslam'ın ilk şehidi dediğimiz zaman aklımıza gelen isimler Yasir ve Sümeyye idi. Onlar İslam'ın ilk şehit ailesi. Çünkü onların şehadeti nübüvvetin 3. yılının sonları 4. yılın başları. Ama ilk günlerde peygamber evinden bir kurbandan bahsediyoruz. İbni Hacer'in bize verdiği bir bilgi Hatice anamızın. İlk eşi olan Ebu Hale'nin oğlu Haris bin Ebu Hale nübüvvetin o ilk günlerinde bir namaz sırasında Kabe'de müşrikler tarafından öldürülecek şehit olacak. Efendimiz bu hadise yaşanınca toplayacak zaten bir avuç Müslüman var. Bundan sonra Kabe'de cemaat halinde namaz kılmayacaksınız diyecek. Ve onları Mekke dışında Ebu Dup Vadisi diye bilinen bir vadi ki Efendimizin namaz talimi de o vadide olmuştu O vadide namaz kılacaksınız diye oraya sevk edecek Ve Müslümanlar Efendimizden aldıkları bu emir gereği Bundan sonraki namazlarını Mekke'nin dışındaki o vadide kılmaya başlayacaklar Ama o günler yine Mekke'nin ileri gelenleri Ebu Sufyan, Ahnes bin Şerik Abdullah İbni Hattal ve daha niceleri Dışarıda gezerlerken Müslümanların namaz halinde oldukları O tablonun içerisine dahil olurlar Bakarlar ki Müslümanlar orada ibadet ediyorlar Dalga geçmeye başlarlar Alay ederler Müslümanlar sabreder Ama artık öyle bir noktaya gelir Alay fazlalaşır Dayanamaz Sad bin Ebi Bakkaz Yerden aldığı bir deve kemiğiyle Abdullah İbni Hattal'ın başına bir bindirir, başını yaralar. Onlar o haldeyken yaralı olan Abdullah'ı alıp götürürler. Müslümanlar da onların arkasından biraz onları kovalarlar. Hadise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından duyulur. Bu hadiseden Efendimiz hoşnut olmaz. Neden? Daha Müslümanlar bir avuç. Şu anda el kaldırılacak zaman değil... İş şu anda Risaletin davasını omuzlayacak, bu dinin mesajlarını anlayacak ve algılayacak, sırtına yükleyecek bu dinin sorumluluğunu başkalarına tebliğ edecek, başkalarını davet edecek bir zemin şu anda şiddetin dilinin kullanılacağı zaman değil. O yıllar sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından Allah Kur'an'ında izin verdikten sonra cihat emriyle, gital emriyle Müslümanların gündemine düşecek. Ama o günler Efendimiz yapılan bu işten memnun olmaz. Ve şunu da fark eder ki eğer Müslümanlar bir araya gelecekleri bir yerden mahrum kalırlarsa... Mekke'nin bu kara yüzlü adamları Ne yapıp yapıp Müslümanları şiddet minderine Çekmeye çalışacaklar Efendimiz düşünüyor Nerede bir ev edinsem Nerede bir pota oluştursam da Yiğitler yetiştirsem orada Nerede yiğitleri yetiştireceğim Bir zemin bulsam da Ben Kur'an'ın o elmas kılıcı ile Kur'an'ın o güzide mesajlarıyla elimin altındaki gençleri, delikanlıları yoğura belli bir kıvamı oluş getirebilsem. Bunun ızdırabı ile inlerken efendimiz elinin altındakilere bakıyor. Hepsini Müslümanlığı biliniyor. Hepsi tanınmış. Hangi ev bu manada edinilse sıkıntı çıkacak. Aleyhissalat Vesselam efendimiz bundan dolayı yeni bir isim arıyor. Yeni bir ev arıyor, yeni bir nefese ihtiyaç duyuyor ve bu günlerin ızdırabı içerisindeyken Allah Firavun'un sarayından yetişen Erkam bin Ebilerkam'ı Resulullah'ın önüne getiriyor. Mekke'de İslami davet konuşulmaya başlanınca Erkam bin Ebilerkam da amcalarından duymuş efendimiz hakkında Yeni yeni yeni gelen din hakkında ileri geri konuşuluyor. Akıllı birisi erkan Binebil Erkam söylenenlere kulak asmıyor. Duyduklarıyla hemen amel etmiyor. Duyduklarını hemen kendisinde bir yargıya dönüştürmüyor. Nasıl Erkam olunuyor bakın onun ipuçlarını veriyorum size İnşallah yakalıyorsunuzdur. O anda kararı şu oluyor ben kendim gideceğim. Muhammed'in önünde duracağım, ona soru soracağım, ondan aldığım cevaplarla da söylediği şeylerin ya doğru ya yanlış olduğunu söyleyip ona göre de davranacağım. Ve bu maksatla yaşı 17 ve 18 olan ama akli rüşt noktasında çok iyi bir seviyede olan Erkam bin Ebilerkam Resulullah'ı aramaya başlar... Ve Kabe'nin avlusunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı bulur Ey Muhammed'dir daha Resulullah yok Duydum ki sen atalarımızın dinini kötülüyormuşsun Lata, Uzza'ya, Menata dil uzatıyormuşsun Yüzyıllardır Mekkelilerin kabul ettiği dinin İbrahim'in dini olmadığını söylüyormuşsun ve kendinin son peygamber olduğunu iddia ediyormuşsun. Sana vahiy geldiğini söylüyormuşsun. Bunlar doğru mu? Erkam bin Ebil Erkam bunları söylerken... ve vesselam Efendimizin içinden geçen... Acaba bu iş Erkam'la olur mu düşüncesidir? Ve o anda Erkam'ın sorularına karşı Efendimiz konuşmaya başlıyor. Vahye ait bazı pasajlar okuyor... Tevhidin ne olduğunu ona öğretiyor, İslam'ın nasıl bir din olduğunu söylüyor ve şu anda Mekkelilerin din diye benimsedikleri şeyin asla ataları İbrahim'in miras olarak bıraktığı din olmadığını söylüyor. Daha Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek sözleri bitmeden Erkam bin Ebil Erkam dilinden hayatının sonuna kadar... Düşürmeyeceği o güzel kelime o güzel cümle dökülüyor ve İslam halkasının bir neferi olarak la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor Diyor der demez Resulullah'ın söylediği söz şudur Erkam şimdi kimselere Müslümanlığını söyleme Fazla da benim yanımda durma kimse seni benim yanımda görmesin çünkü efendimizin onun için aklında belirlediği bazı şeyler var. Ya Resulullah diyor, keşke bir evime teşrif etseniz de bana biraz daha anlatsanız. Sen evini bana tarif et, ben başka bir zaman gelirim, evde otururum, sana anlatırım. Ama yan yana giderek Mekkelilerin ikimizi yan yana görmelerine imkan vermeyelimdir. Erkam binebilir kam evini tarif eder. Ya Resulullah, Safa tepesinin orada hacıların en fazla kullandığı işlek yolun üzerinde en büyük ev, bahçesi olan, şöyle olan, böyle olan vasfettiği ev orası benim evim der. Erkam evine doğru yürür. Efendimiz Hazreti Ebubekir'e bu müjdeyi verir. Öğle uykusunun vaktini beklerler. Ya o gün ya ertesi gün Arapların çok yaygın yaptıkları bir şey ki Efendimiz de yaptığı için biz de sünnet olarak bazen yaparız. ile denilen vakit yani öğle ısısının en fazla olduğu vakit Arapların uykuya daldığı bir vakitte Efendimiz Hazreti Ebubekiri Bekir'i yanına alarak o eve doğru gidecektir. Varacak eve Erkam Ayvi açacak kapıyı açacak. Erkam'ın yanında hanımı da vardır Hint Bint Abdullah. O da Erkam'ın eve taşıdığı iman mesajlarıyla hemen dirilmiş. Hemen genç kocasının söylediklerini kabul etmiş, iman etmiş. O da bu halkanın 17. neferi olmuştur. 16. Erkam bin Ebil Erkam hemen arkasından da hanımı mü, mü, Müslüman olarak 17. Müslüman olmuştur. Ve o eve gidiyor Efendimiz. Erkam heyecanla açıyor evi. Efendimiz'e ikramda bulunuyor ihtiramda bulunuyor Konuşulacaklar konuşuluyor Sonra diyor ki ya Resulallah Bu evi babam Mekke'nin en güzel Evi diye satın aldı Sana göstermek isterim evi Efendimiz'in içinden de geçen o Beraberce evi geziyorlar Allah Resulü bakıyor Ev konum itibariyle Bu iş için sanki biçilmiş bir Kaftan içi de öyle Büyük bir odası var Orada cemaatle namaz kılınabilir, dersler yapılabilir. Buna müsait bir şey. Efendimiz evi de beğenir. Beğendim mi ya Resulallah'tır? Evet çok beğendimdir. Şimdi o evi isteme vaktidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında çok azdır birinden birebir bir şey istediği. Umuma söylemiştir. Mesela Tebuk gazvesi için Allah yolunda kim donatacak demiştir. Rume kuyusunu cennet karşılığında kim alacak demiştir. Ama ey falanca sen şunu yap dediği çok azdır. Orada da Resulullah istemenin zorluğunu tattığı bir anda teklifin Erkam'dan gelmesini beklerken o gencecik yiğidin dilinden dökülen cümle şu olacaktır. Ya Resulallah, evim evindir. Ben de. Hanımım da senin hizmetindeyiz. Nasıl istersen öyle kullan. Bunu diyecek evinin kapılarını bir açacak İslam'a... ...o günden Hazreti Ömer'in Müslüman olacağı... ...nübüvvetin altıncı yılına kadar... ...altı yıl o ev nübüvvetin medresesi olacak... ...nebevi bir mektep olacak... Yüzlerce yiğidin yetişeceği bir pota olacak, Cebrail'in gidip geldiği, ayak sürdüğü bir ev olacak, Resulullah'ın vahye muhatap olduğu ev olacak, Yıl binlerce ayetin tespitini yaptığım için rahatlıkla söyleyebilirim size, 1950 ayetin nazil olacağı bir zemin olacak ve oradan nice şeyler nice hatıralar bugün bizim kitaplarımıza dökülecek. Erkan bin Ebilerkam ve hanımı Hind binti Abdullah 6 yıl Müslümanlara böyle bir hizmet edecekler. Fedakarlığın boyutunu anlayabiliyor musunuz dostlar? Bir misafir geldiği zaman bile paçaları tutuşur bazen ev sahiplerinin. 6 yıl sayıları bazen 30 Bazen 40, bazen daha fazla insanın sabah başlayıp akşama kadar evde vakit geçirecekleri bir yer. Neden orası seçildi hiç kimsenin aklına gelmez Erkam'ın Müslüman olduğu. Beni mahsumdan Firavun'un sarayındaki Musa o. Herkesin Müslüman olduğunu düşünür de Mekkeli Erkam'ın Müslüman olduğu akıllarına gelmez. O ev Hacıların çok rahat gidip geldikleri bir yol güzergahında orada kalabalık olsa kimsenin dikkatini çekmez. Eve girip çıkana kimse dikkat etmez. Bu konumda olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o evi seçecek ve o ev altı yıl boyunca bir lafasıla bu işin en önemli zemini olacak. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz... O evde insanlara ne öğretecek dedim ya sorularımızdan ikincisi şu evler nasıl Darul edilir Darul Erkam'ın üzerinden onu da öğreneceğiz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada ne yaptıysa bizim yapmamız gereken de o biz başka bir şey yapamayız eğer önderimiz oysa rehberimiz oysa hayatımızın yegane modeli oysa onun söylediğidir bizim için asıl olan, onun yaptığıdır bizim için en kamil örnek olan. Ne yaptı efendimiz Aleyhissalatu vesselam? İmanla kalpleri, ikna ile akılları, ahlak ile ruhları inşa etti. Üç şey. Bir daha tekrar edeyim mi? İman ile kalpleri, ikna ile akılları, Ahlak ile ruhları inşa etti. Elinde Kur'an gibi bir sermaye var. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'dan aldığı ilham ile daha hiçbir şey bilmeyen ümmi olan karşısında duran Mekke'nin asilleri fakirleri köleleri kimse muhatap onları bu üç şey ile sahabe etti. Allah'ın razı oldukları insanlar ettiği öyle bir kıkamet onlara kazandırdı ki kıyamete kadar gelecek olan tüm müminlere, tüm Müslümanlara örnek ve model olacak insanlar olarak yetiştirdi. ve vesselam Efendimiz bu üç şeyi yaparken, imanla kalpleri inşa ederken işin zeminine koyduğu şey şuydu aziz kardeşlerim. Sağlam bir akide. İnanç, iman esasları. Olmazsa olur mu bu? La ilahe illallah ne demek? La deyince neleri yıkıyorsun? İllallah deyince yüreğe neyi inşa ediyorsun? La niçin Ebu Cehil demedi? La niçin Bilal dediği için o hale girdi? Bunların hepsini o derste öğretiyordu. Sağlam akide öyle önemli bir şeydir ki, Tevhid dediğimiz şey bu işin zemini ve kökü olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin zemininde temelinde tevhidin o hakikatini öğretiyordu. Ve oradaki o yiğitler çok iyi öğreniyordular. Onlar o kelime-i tevhidi der demez önceki hayatları gidiyor yepyeni bir hayat geliyordu. Acaba biz la ilahe illallahı demiyor muyuz diye aklınıza bilmiyorum geliyor mu? İnşallah gelsin. Onlar dedikleri için öyleydi. Ve efendimiz Aleyhissalatu vesselam Erkam'ın evinde, Darul Erkam'da sağlam bir akideyi işin başına alarak yiğitlerini yetiştiriyordu. İkincisi neydi? İkna ile akılları terbiye ediyordu. Neyle yapıyordu efendimiz bunu? kavramları alıyordu, içini boşatıyordu. Allah nasıl kavramlara anlam yüklemişse efendimiz Aleyhissalatu vesselam da öyle anlamlar yüklüyor, kendi talebelerinin önüne koyuyordu. Erkam'ın evindeki talebe ile Mekke'de sokakta yürüyen cahiliyenin şirki ile bulanmış bir biçimde yürüyen bir zihin aynı dili konuşmuyordu. Erkam'ın evindeki talebe kar deyince başka bir şey. Cahiliyenin içinde olan birisi kar deyince başka bir şey anlıyordu. Erkam'ın evinde olan bir talebe kazanç deyince, ölü deyince, diri deyince, ama deyince, gören deyince. Başka ifadeler aklınıza ne geliyorsa istikbal deyince hadi bugünün dünyasının diliyle konuşayım mı size. Kariyer deyince, diploma deyince. Başka bir şeyler anlıyordular. Sokaktaki adam başka bir şey anlıyordu. Çünkü orada Erkam'ın evinde ve vesselam Efendimiz onlara bir bakış açısı oluşturmuştu. Kavramlar Allah'ın istediği gibi içi doldurulmuş. Anlamlar böyle olduğu için Allah'ın istediği dilden konuşuyor. Allah'ın istediği gibi hayatlarını devam ettiriyorlardı. Bir iki örnek vereyim. Mesela Abdullah İbni Mesud O evin bir talebesi Rahman suresini okuduğu için Mekke'nin kara yüzlü adamlarının Ayaklarının altında çiğneniyor Yaralanıyor Kan revan içinde Erkam'ın evine taşındığı zaman Gözünü açtığında Resulullah'a ilk söylediği cümle şu oluyor Ya Resulallah Beni tekmeleyen o adamları Hayatım boyunca hiç bu kadar Küçüldüklerine şahit olmadım Cümleyi Anladınız mı Tekmeyi atan adamlar Tekmenin altında bir Müslüman Söz bu Beni dövenlerin bu kadar Küçüldüklerini hiç görmemiştim diyor. Neden Çünkü onun için Erkam'ın evinde yetişen Birisi için şeref izzet, Dışarıdaki bir Mekkeli için aynı şeyler değil. Bazen ayaklar altında olmak bile aziz kılar adamı. Bazen baş üstünde gezdirmek bile zelil kılar bir adamı. Bunu biliyor. Bu dilden konuşuyor onlar. Şimdi daha iyi anlıyor musunuz Hazreti Ali'nin kılıcı arkadan yediği zaman söylediği sözü. Bismillah ve billah. Allah'ın adıyla, Allah'ın adıyla beraber, Resulullah'ın milletiyle beraber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben şimdi kurtuldum. Kim diyor bunu? Kılıcın altında doğranan diyor. Çünkü ölümün bir yokluk olmadığına onlar orada inanmış, böyle yetişmişler. Erkam'ın evinden bir talebe, Amr ibni Füheyre, hicretin dördüncü yılı biri Maune seriyesine katılmış. Cebbar İbni Sülma isimli birisi, hançeriyle onun arkasından onu hançerlemiş. Hançeri yer yemez, ağzından çıkan şu, fustu vallahi, Allah'a yemin olsun ki kurtuldum. Düşmüş kalmış. Cebbar i̇bn Sülma ne diyor bu ya öldüren benim ölen o kazanan ben olmalıyım kaybeden o eğer o kazanansa ben kaybedenim bunun üzerine düşünüyor ve Müslüman değil daha Cebbar olay bitiyor Müslümanlardan bir tanesi tutuklanmış Dahak isimli sahabi Cebbar onun yanında yahu diyor siz ne biçim adamlarsınız ben öldürdüm sizin arkadaşlarınızdan bir tanesini. Hançeri sapladım. Vallahi ben kurtuldum dedi. Bu nasıl bir din? Dahhak anlatıyor. Ölümün bir son olmadığını. İki hayatımız var korkmuyoruz. Hakikatinin ne demek olduğunu. Asıl hayatın bir şehit için şimdi başladığını anlatıyor. Cebbar İbni Sülma. Erkam bin Ebil Erkam gibi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Öldürdüğü insan onun imanına vesile oluyor. Anlıyorsunuz değil mi Erkam'ın evindeki olayı bugün biz akıllarımızı oluşturan ve akıllarımızı yönlendiren meseleleri algılarken kullandığımız kavramlara o günkü insanlar gibi anlam yüklemediğimiz için halimiz böyle. İstikbal kaygısıyla bakın ne hallere giriyoruz farklı mülahazalarla yaptıklarımızı anlatmaya gerek yok siz benden daha iyi biliyorsunuz kazanç derken neyi anlıyoruz ve kazanç adına nelerden vazgeçiyoruz siz muhasebesini yapın işte akıllar böyle kavramlarla ikna olmazsa er olmuyor ve Erkam'ın evinde Resulullah'ın yaptığı iş bu üçüncüsü neydi? Ahlak ile ruhları nasıl yapıyordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İki şeyle iradelerini sağlamlaştırıyordu. Kur'an'ı bir ahlakı hayatlarında inşa ediyordu. İradeyi sağlamlaştırıyordu. İrade bir kere güçlü olacak. Söz ağır, dava büyük, yük adamın iflahını kesecek kadar irade sağlamlaşacak. Nasıl sağlamlaşacak irade? Allah sana bir beden vermiş bedeninin maliki sen misin başkası mı testi yapmak çok kolay nasıl kalkıyorsun dostum sabah namazına eğer kalkabiliyorsan bedeninin maliki sensin eğer yorganı başına geçiriyorsan sen bedenin sahibi değilsin. Neden beş vakit namazdan önce Müslümanların gündemine, Erkam'ın evindeki o ilk talebelerin gündemine gece namazı girdi anlıyorsunuz değil mi? Önce geceler ihya edilecek. Çünkü yük ağır. Bu ağır davayı omuzlayacak adam dağ gibi bir adam olmalı. Sarsılmamalı, savrulmamalı. Sırtına aldığı zaman o davasını ilk günden son güne kadar Aynı istikametle götürmeli. Böyle yapmalı ki o iradesinin hakkını versin. Efendimizin erkanın evinde ruhları terbiye ederken yaptığı buydu. İrade sağlamlaştı. Sağlamlaştığı için Bilal göksünün üzerine konulan kızgın taşa ağzına getirilen puta karşı ahad ahad diyebildi. Sağlamlaştığı için erkan bin Ebil Erkam biraz sonra anlatacağım size o bedelleri ödeyebildi. Eğer irade sağlam olmasaydı hafif bir rüzgarla savrulabilirdi. Ama savrulmadı dimdik kaldı istikamet üzere kaldı sebebi buydu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam iradeleri sağlamlaştırdığı gibi Kur'an'ı bir ahlakı da Onların hayatlarına inşa etti Böyle olduğu için Erkam'ın evinin Meyveleri bugün adını Bildiğiniz Ammar bin Yasir Süheybi Rumi Ebu Ubeyde İbni Cerrah Sayın hangi birisini sayarsanız Sayın onlar gibi Yiğit insanlar oldular O ev 6 yıl boyunca Böyleydi Efendimizin 6 yıllık sürecini 3 başlıkta inceleyebiliriz Aziz kardeşlerim Birinci başlık ilk üç yıldır o üç yılda Efendimiz özel davet gizli örgütlenme ama bu örgüt bizim bildiğimiz ya da anladığımız manada bir örgütlenme değil Gizli teşkilatlanma yaptı Hiçbir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bugün birilerinin anladığı gibi ya da anlamlandırdığı gibi örgüt mantığı ile davet çalışması yapmamıştır Siyerin sayfaları bunun en açık örneğidir. Özel davetle gizli davet aynı şeyler değil. Bire bir adam seçti evet efendimiz. Ama özel muhatapları seçerek bu işi yaptı. Birinci devre buydu. Üç sene boyunca özel davet gizli örgütlenme. İkinci üç sene Hazreti Ömer'in Müslüman olacağı nübüvvetin altıncı yılına kadar genel davet Gizli örgütlenme Hazreti Ömer'in Müslümanlığından Sonra açık davet Açık örgütlenme Şeklinde devam etti Efendimizin Mekke'deki Süreci böyleydi Böyle bir süreçle Resulullah yürüdü Bu sürecin sonunda Hazreti Ömer Müslüman olduğu zaman Artık kapılar açıldı Herkese Müslümanlığı mesajları Söylendi ondan sonra da Sıkıntılar daha fazla ziyadeleşti Şimdi burada Hazreti Erkam'ın hayatının kalan kısmını size özetlemeden bir noktaya daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Biz Darul Erkam der demez aklımıza hemen bir tane daha dar gelir. O darın adı nedir? Darul Nedve'dir. Darul Erkam, Darul Nedve. Bu iki evin çatışmasıdır aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deki o davet süreci. Aslına bakarsanız isimleri unutun. Ne Darul Erkam'ı, ne Darun Nedve'yi iki çatışmanın adı hak-batıl çatışmasıdır. Oradaki bir ev hakkın temsilcisi olmuş, adı Darul Erkam olmuş. Bir ev batılın temsilcisi olmuş, adı Darun Nedve olmuştur. İşin aslına bakarsanız Darun Nedve bidayetinde Darul Erkam'ın karşısında Yapılmış bir ev değildi. Darul Erkam'dan yıllar önce Efendimizin beşinci dedesi olan Kusay zamanında o ev ihdas edilmişti. Niçin o evi Efendimizin beşinci dedesi Kusay şunun için yaptı. O zamana kadar dağınıktı Mekkeliler biraz daha düzenli bir biçimde yürümeleri için sosyal bir düzen olabilmesi için Bugünkü karşılığı parlamento olan o günün dünyasındaki o evi ihtas etti. Ve Mekke'nin her ailesinden oraya bir temsilci seçerek sosyal bir organizasyon oluşturdu orada. Bir bakıyorsunuz hacılara su verme işini bir aile yapıyor. Hacıları yedirme işini bir aile yapıyor. Savaş işlerine bir aile bakıyor. Mesela beni mahzum Erkan bin Ebil Erkam'ın ailesi beni mahzum. Kubbe dediğimiz savaş işlerine bakan ailedir. Bunun gibi aileler orada görev alıyorlar. Seçme ve seçilme yaşı da var. Biliyor musunuz orada? 40 yaşından aşağısı oraya girmiyor. 40'tan yukarı alıyorlar. Birkaç tane istisna var sadece. Böyle kurulmuş Darun Nedve. Ama ne zaman ki İslam'ın mesajları Mekke'nin sokaklarında duyurmaya başlanmış... Ne zaman ki İslam'ın o aydınlık mesajları, o pak mesajları sinelerde yankı bulmaya başlamış. O zaman onlar bütün gündemlerini bırakmışlar. İslam'ın sesini kısmak için Darun Nedve'de toplantılar yapmışlar. Gündem o günden sonra hep odur. 13 yıl boyunca Efendimiz Mekke'de kaldığı süre içerisinde de böyle olacaktır. Efendimiz Medine'ye gelecek, Darul Nedve yine İslam'ın mesajını kısmak için programlar yapacak, toplantılar yapacak, Bedir için oradan karar alınacak, Uhud'a oradan asker gidecek, Hendey'in kararı oradan çıkacak. Dolayısıyla Darul Erkam'ın karşısında hep Darul Nedve olacak. Darul Erkam'ın malzemesi ney? Hak, hakikat, kalem yani ilim, gözyaşı, seccade ve dua iken o günden sonra Darun Nedven'in azığı hep gıybet, dedikodu, batıl, şeytanı memnun edecek işler ve Allah'ın hoşnut olmayacağı ameller olacak ve bu iş kıyamete kadarı da öyle devam edecek. Ben evimin adını Darul Erkam koymam. O evi Darul Erkam etmiyor. O evi Darul Erkam'a çevirecek şey miladi 6. asırda biraz önce size söylediğim o ilkelerin o evin içerisinde konuşulmasıdır. Eğer o evde hak adına, hakikat adına, hidayet adına, Kur'an adına, sünnet adına bir şeyler konuşuluyorsa o evin adı Darul Erkam'dır. Yok değilse sen nedir sen de o evin adı Darun Darunetvedir. Somut konuşmama gerek var mı? Anlıyorsunuz değil mi derdimi? Hadi somut konuşayım biraz. Bir evde 4 saat televizyon seyredilirken erkekler için söylüyorum hanımların saatini bilmiyorum. Çok büyük ihtimalle hanımlar daha fazla. Eğer Kur'an 10 dakika bile okunmuyorsa oturup halimizi ağlamalıyız. Darül Erkam diyemeyiz o eve. Darül Erkam olabilmesi için dışarıdan biri şöyle bir kulak kabarttığı zaman bizim evlerimize Allah'ın hoşnut olacağı sesler duymalıydı o evden. O evden kavga sesi duyuyorsa o evden başka şeyler duyuyorsa batıl adına bir şeyler duyuyorsa eğer o evin sakinleri beş vakit namaz bile kılsalar. Evlerinin adı Darul ve belki değil ama Darul Erkam'da değil. Çünkü Darul Erkam olabilmesinin ölçüleri belli. Böyle bir o eve misafir olduğumuz zaman eğer oradan biz atmosfer itibariyle iklim itibariyle sahabenin kokusuna ait bir şeyleri alabiliyorsak. O evin binası nerede kaçıncı kat yapısı nasıl bunlar önemli değil bizim için mimariyle konumla bizim alakamız yok manayla bizim alakamız var manadır aslolan, olan o manayı bize öğreten şeylerdir asıl olan dolayısıyla bu konuda hepimizin muhasebesini yapmamız gereken bir şey evlerimiz gerçekten darul erkam mı değil mi eğer öyleyse korkmayın o evin çocukları Allah'ın izniyle sahabenin yolundan yürüyecekler olacaklar inşallah aziz kardeşlerim 6 yıl boyunca erkan binebilir kam. Evini İslam'a açacak ve kendi ailesinden bile iman ettiğini gizli tutacak. Bunu becerebilecek. Kimseler bilmeyecek Müslümanların o evde olduğunu. Bilecekler Safa tepesine doğru bir evde Müslümanlar toplanıyorlar ama o ev kimin evi? O ev neresi bilemeyecekler. Hazreti Ömer Habbab İbni Eretin söylemesiyle öğrenecek O eve gidecek orada iman edecek Ömer'in imanı izzetli bir iman olduğu için ve artık Gür sedayla İslam'ın sesi Mekke'de duyurulacağı bir zemine geldiği için İslam o günden sonra en Gür sedayla sesini duyuracak insanlar o günden sonra öğrenecekler. Öğrenilir öğrenilmez. Erkan Bin Ebilerkam içinde, Hanımı Hint binti Abdullah içinde çok zorlu günler başlayacak. Tam 7 yıl işkence, baskılar, sıkıntılar. Beni mahsumdan biri Müslüman olmuş dedim ya Firavun'un sarayındaki Musa o. O sıkıntıların nasıl olduğunu siz artık tahayyül edin. Ama iradesi sağlam olan bir dağ gibi olan erkan binebilir. Kam hiçbir şeyden sarsılmayacak. Hanımı da ona destek olacak. Onun ayağını kaydıracak şeyler söylemeyecek. Birbirlerinin arkasında birer dağ gibi duracaklar. Risaletin davasını omuzlamış yiğitler olarak 13 yıllık Mekke sürecini alınlarının akı ile tamamlayacaklar. 13 yılın sonunda Müslümanlar Medine'de. Ensar Muhacir kardeşliğinde Efendimiz onu Zeyd İbni Sehle Ebu Talha'ya kardeş kıldı söyledim onu. Onlar için yepyeni bir şey başlayacak. Daha Efendimizin hicretinin üzerinden bir iki ay geçmemiş. Dikkat buyurun sadece şu örnek bile Erkan bin Ebil evinin değerinin ne olduğunu anlamamız açısından önemli Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in o eve yüklediği anlamın ne, anla, ne olduğunu anlamamız açısından önemli. Nasıl bir vefalı peygamberimiz var bunu anlamamız açısından önemli. Efendimiz'in Medine'ye gelişinin üzerinden iki ya da üç ay geçmiş. Daha Efendimiz İstanbul'un manevi fatihi olan Halid İbni Zeyd'in Eba Eyyub El Ensari'nin evinde kendi evi bile yok. Eline bir ev düşüyor. Beni Zureik mahallesinden birileri bir ev infak ediyorlar Efendimiz'e. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in tavrı şu. Hemen çağırıyor Erkam bin Ebil Erkam'ı. Bu ev ve önündeki arsa senindir diyor. Sen altı yıl evini İslam'a açtın. O zor günlerde o zor zamanlarda birçok sıkıntıya katlanarak bunu yaptın ya... Evim evindir dedin ya işte bugün benim evim oldu. Bu evimde senindir Erkam diyerek Resulullah o evi Erkam bin Ebil Erkam'a hediye ediyor. Aradan bir müddet geçiyor. Hicretin ikinci yılı Müslümanlar Bedir'e doğru yürüyorlar. Resulullah'ın arkasında 313 asker var. 313 isimden bir tanesi de Erkam bin Ebil Erkam'dır. Geliyorlar Bedir'e. Hak batıl savaşında hak galip geliyor. 70 müşrik öldürülüyor. 70 müşrik esir alınıyor. Bir sürü de ganimet alınıyor. Efendimiz dönüş yolunda ganimetleri pay edecek. Bir tane kılıç kaldırıyor. Kılıcın adı merzuban. Bakanların hayran hayran seyrettikleri bir kılıç. Sahabe diyor ki acaba Efendimiz bu kılıcı kime verecek? Hatta bir iki sahabe diyor ki Keşke o kılıcın sahibi biz olsak. Resulullah'ın dilinden dökülen şu. Nerede Erkam? Erkam geliyor. Al Erkam diyor. Bu senin hakkındır. Vefa peygamberi. Hiçbir zaman o vefasına gölge düşürmemiş. O anda da aklında altı sene evini İslam'ın mesajlarına İslam'ın davasını açan o insana Bedrin meydanında attığı adım bu Ve o kılıcı vererek Onu şereflendirmesi Taltif edilmesi de bu Uhud'da böyle Hendek'te böyle Anlasam dakikalar lazım bize Nasıl bir hayat biliyor musunuz 23 yıl boyunca Resulullah'ın hep arkasında Efendimiz'den sonra Hazreti Ebu Bekir dönemi 2,5 yıl Erkam bin Ebil Erkam yine meydanda 10,5 yıl Hazreti Ömer dönemi Erkam yine orada 12 yıl Hazreti Osman'ın o zorlu süreci Erkam yine durması gereken yerde 5,5 yıl Hazreti Ali'nin süreci Erkam binebilir, Erkam yine orada Emeviler dönemini de yaşayacak 83 yıllık bir bereketli ömrün sahibi olacak o 83 yıllık hayatına neler sığdıracak neler ama biz hiçbir şey bilmiyoruz biliyoruz da bilmiyoruz Öyle bir iş yapmış ki yaptığı o iş sonrasında yaptığı bütün işlerin üzerine aslında gölgelemiş. Onun evi var ya o ev o ev öyle bir ev ki Erkan bin Ebi ve Erkan vahiy katibi olmuş. En başta dedim ya elinde kalem var onu hiç kimse dikkate almaz. Özel kitap kitapeler yazmış efendimize kaç vesikayı o yazmıştır kimsenin umrunda değil. Darul Erkam'ın sahibi değil mi? O öyle bir amel ki ondan sonraki hiçbir amel onun değeri onun yerini tutmaz. Böyle olan Erkam bin Ebilerkam 83 yaşlarına gelince uzunca bir ömür Medine'de yatağa düştüğü zaman oğlu Osman bin Erkama diyor ki Koş git. O evin ilk sakinlerinden bir tanesi hayatta şimdi. Sadbin bin Ebi Vakkas. Çağır gelsin o benim cenazemi kılsın. Osman gidecek çağıracak Sadbin bin Ebi Vakkas'ı. Sadbin bin Ebi Vakkas gelecek. Onun cenaze namazını kılacak. Ve Baki kabristanlığına Erkan bin Erkam'ı defnedecek. Allah kendisine rahmet eylesin. Bizi de onun o güzel mesajlarından nasip dar eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim daha fazla sabrınızı zorlamayacağım. Ama size söyleyeceğim bazı şeyler var. Onları emanet edip sözlerimi bitireceğim. En başta ne dedim? İki soru soracağız dedim. Nasıl Erkam gibi yiğit olunur? Nasıl evlerimiz darul Erkam olur? İki sorunun cevaplarını size veriyorum. İnşallah alacaksınız bu cevapları. Hem Erkam gibi yiğit olma adına bir gayret vereceksiniz hem de evleri Darul Erkam yapma adına bir gayret vereceksiniz. Hep beraber vereceğiz inşallah. Vereceğiz ki şu çağda adam sıkıntısı çektiğimiz şu zeminde hiç değilse bizler Erkam'ın adımına layık bir adım atalım. Bizim elimizin altındaki evlatlarımız da onlar gibi olma adına Bir yolun yolcusu olsunlar inşallah. Nasıl Erkam gibi yiğit olunur Bir Erkam gibi yiğit olmak Evim evindir Ya Resulallah diyecek kadar Cesaret ister Bu cesareti Ortaya koyabilecek imanın var mı Birinci soru bu Erkam olmanın yolu Tekrar edeyim bunu Erkam gibi yiğit olmak. Evim evindir ya Resulallah diyecek kadar cesaret ister. Bu cesareti ortaya koyacak imanın var mı? Varsa eğer sen Erkam'ın yolundasın. Eğer bu cesaretin varsa evin risalet davasının hizmetinde olur zaten. Ondan korkma. Buradaki ev bir semboldür. Allah sana neyi vermişse? O nimeti Allah yolunda harcamak Erkam'ca adım atmaktır. Neyse nimet o nimeti Allah'ın istediği gibi yönlendirmek insanı Erkam'ın seviyesine çıkaracak en önemli vesiledir. İkincisi Erkam gibi yiğit olmak Firavun zihniyetinin hakim olduğu toplumlarda Musa'ca secaat ister şecaat ister. Bu şecati ortaya koyacak yüreğin var mı? Tekrar edeyim ki yazanlar rahat yazsın. Erkam gibi yiğit olmak, firavun zihniyetinin hakim olduğu toplumlarda Musaca şecaat ister. Bu şecati ortaya koyacak yüreğin var mı? Varsa eğer korkma Erkam'ın yolundasın. Üçüncüsü. Erkam gibi yiğit olmak eşine, sevdiklerine hidayetin mesajlarını taşıyacak heyecan ister. Bu heyecanı ilk günden son güne kadar hayatında devam ettirecek istikametin var mı? Din heyecan ister ama heyecanın gençlikte olduğu gibi yaş olmuş 60, yaş olmuş 70, Yaş olmuş Eba Eyyub El Ensari gibi 93 yaş olmuş Kıbrıs'ın Fatihi gibi Fatihi olan Ümmü Haram gibi 86 halen 18 yaşındaki delikanlılara taş çıkartacak kadar heyecanın varsa eğer istikametin var demektir. Bu ancak bununla sağlanır yoksa emekli olursun kendi kabuğuna çekilirsin. Bizden bu kadar dersin, biraz da gençler yapsın dersin, sanki gençlikte çok şey yapmışsın gibi, o işi gençlere havale edersin. Ama eğer heyecanın var ve heyecanın da istikametten kaynaklanıyorsa, Allah'ın izniyle olacak budur. Aynen Erkam gibi, 83 yıllık bir hayattan bahsettim, 18 yaşında iman ederken Erkam bin Ebil Erkam yüreğindeki heyecan neydi ise, Medine'de ruhunu Rahman'a teslim edeceği 83 yaşındaki heyecanı da aynıdır delil mi istiyorsun aha hayat oku hayatını bunun nasıl bir delilli olduğunu göreceksin dördüncüsü Erkan gibi yiğit olmak hayır işlerinden yorulmayacak salih amellere doymayacak gayret ister bu gayreti son nefesine kadar devam ettirecek hırsın var mı? Hırs kötü bir kelimedir aslında Türkçede. Türkçedeki karşılığı nedir biliyorsunuz değil mi? Tamahkarlık, açgözlülük hırstır aslında. Ama bakın Kur'an hırsı efendimiz için kullanıyor. Harisun aleykum. Tevbe suresinin son ayetlerinde. Ne diyor? Size çok hırslı, size çok düşkün. Orada hırs lazım dava adına. Hizmet adına gayret adına doymayacaksın. O konuda öyle bir hırslı olacaksın ki bir tane daha fazla adama bir tane daha fazla adama yetmez bir milyar yedi yüz milyon Müslüman'a bu mesajları ulaştırmaya. Dört buçuk milyar insanlık ailesi Kur'an'dan mahrum dört buçuk milyar insana yetmez sadece dünyadakilere varsa eğer dünyanın dışında yaşayanlara Kur'an'ın dirilten mesajları onlara diyeceksin hedefini de idealini de böyle belirleyeceksin. Ancak böyle yaparsan sen Erkam gibi adamsın Allah'ın izniyle. Beşincisi Erkam gibi yiğit olmak doğru zamanda doğru işi yaparak bir ev ile cennetin kapılarını açacak bir adım ister. İhtiyaç anında sağına soluna bakmadan Ben diyerek Meydana çıkacak azmin var mı İhtiyaç anında Sağına soluna bakmadan Ben diyerek Meydana çıkmaya azmin var mı Allah bize bu azmi kazandırsın ki içimizden Erkam yürekli adamların Sayısı çoğalsın Nasıl Erkam gibi yiğit olunur 5 maddeyi söyledim yazamayanlar siteye müracaat edip oradan alırlar onun için fazla tekrar edip sizi yormayayım nasıl evler Darul Erkam olur onun içinde 5 madde veriyorum size Erkam'ın evini değerli kılan ne binası ne içindeki eşyalarıydı o evi Darul İslam yapan içinde okunan ve yaşanan Allah'ın kitabı idi. Kur'an'dan mahrum bir ev nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? Eğer evin Kur'an'dan mahrumsa Erkam'ın evi olmayacağı belli. Darul İslam diye bir ifade kullandım dikkat ettiniz mi? Sahabe Darul Erkam'a Darul İslam diyordular biliyor musunuz? İslam'ın evi. İslam'ın evi olmasının en temel vasfı o evde Kur'an'ın hakim olmasıdır. Kur'an bir evde hakimse o evin adı ne olursa olsun Allah'ın izniyle tadı Darül Çünkü Darül Erkam olmanın en önemli vasfı o evde Kur'an'ın her daim okunması ve yaşanmasıdır. İkincisi Erkam'ın evini tarihe altın harflerle yazdıran o evde Resulullah'ın sesinin ve sedasının olmasıydı. O ses altıncı asırdan beridir en gür seda ile yankılanmaya devam ediyor. En gür seda ile zaman yaşlanıyor ama Muhammed'ül Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sesi her gün daha da gençleşiyor. Zaman ihtiyarlıyor her gün Kur'an daha da gençleşiyor. Peygamberin nefesinden mahrum bir ev. Nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? Evde sünnetiniz var mı dostlar? Sünnet deyince ne anlıyorsunuz? Sakın sokaktaki adam gibi anlamayın. Sünnet sadece tabakların altını süpürmek değil. Böyle bir sünnet de yok aslında. Az al az ye bu sünnet. Ama sünnet yarım ekmekle tabağın altını süpürüp de mideyi ifsad etmek değil. Resulullah yemenin ölçüsünü koydu. Üçe ayır dedi mideni. Üçte biri hava, üçte biri su, üçte biri yemek. Bu sünnet bunu yapabilirsen eyvallah. Ama ben erkeklere bir sünnet söyleyeyim. Bir sünnette kadınlara söyleyeyim. Bakın ve vesselam Efendimizin bir sünneti. Onun hanesine çeşitli zamanlarda 13 tane hanım girdi. Bir anda 9 tane hanımla bir arada yaşadı. Hatice anamızla 25 sene evliliği devam etti. 25 sene tek eşliydi. Sonra çeşitli mülahazalarla Efendimiz evlendi. Çok farklı kültürlerden hatta geçmiş dinlerden hanımlar girdi. Vallahi billahi tallahi senin iman ettiğin o peygamber kadına el kaldırmadı. En kötü bir söz ufacık bir söz söylemedi. Analarımız ne yaparsa yapsın Resulullah onlara kızmadı. İstiyor musun sünnet? Al sana sünnet. Hanımlar bir sünnet de size söyleyeyim. Hatice anamızdan bir sünnet söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hatice anamızla 25 yıl aynı yastığı paylaştı. 15 yıl nübüvetten önce 10 yıl nübüvetten sonra evde 2-3 tane hizmetçi var. Kızlar büyüyecek, Zeynep gelecek, Rukiye gelecek, Ümmü Gülsüm gelecek, Fatıma gelecek, hepsine selam olsun, hepsi anamız bizim. Ama senin o Hatice diye bildiğin hanım var ya o anamız, ne zaman kapı çalınsa ve kapıyı çalan kocası Muhammed'ül emin olsa hiç kimseye bırakmadan kapıya giden o olurdu. Siz sünnet deyince ne anlıyorsunuz Allah aşkına? Bu hayat tarzıdır sünnet, hayat tarzı. Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşamadır sünnet. Resulullah'ın hayatını hayata taşımaktır sünnet. Yoksa sadece birkaç tane bildiğimiz şekilden ibaret değil ki. İşte bunu yaparsak o evde Resulullah'ın sesi var, Resulullah'ın nefesi var. İnşallah o ev darul Erkam'dır. Yolu da budur. Üçüncüsü Erkam'ın evini risalet davasının potası haline getiren o evde tevhidin hakim olmasıydı. Sağlam bir akide yoksa iman hakikatleri tam anlamıyla kavranmamışsa o ev nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? Erkam'ın evinin olabilmesinin en önemli yolu bu Ne olacak Müslüm'ün sağlam bir akide La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Ne demek bunu anlayacak Allah'tan başka ilah yoktur Muhammed de onun elçisidir Bu anlamı bu değil Kavrayacak onu kavrayacak La dediği zaman İbrahim gibi elinde bir balta olacak Putları bir kıracak Putlar varken tevhid olmaz. Put o zaman şekillere bürünmüştü, adı lattı, uzzaydı, men attı. Bugün put başka ve herkesin putu da başka. Şimdi putları bana saydırıp başıma iş açtırmayın. Ama biliyorsunuz siz bazen evdeki eşya da puttur. Bazen insanı namazdan alıkoyan futbol da puttur. Seni faiz belasıyla muhatap kıldığı zaman... O belaya karşı sen boyun bükersen Senin putun ne oldu Sayın gitsin bunları Sen elinde la baltası Olduğu zaman eğer Kırabilirsen onları Sen yapacağını yaptın Ve inşallah evin Darul Erkam'dır Dördüncüsü Erkam'ın evini Yiğitler yetiştiren bir mektep Haline getiren Kavramlara Kavramlara Allah'ın istediği anlamları yükleyen ve hedeflerini bunun üzerine belirleyen talebeler olmasıydı. Şu son cümleye ne olur dikkat edin. Kur'an ile aynı dili konuşmayan bir ev nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? Kur'an ile aynı dili konuşmayan bir ev nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? Kur'an'ın dili ney? Arapça mı? Hayır. Kur'an'ın dili Rabçadır. Rabbin lisanıdır o. Onu anladığın zaman sen aslında anlarsın Kur'an'ı. Yoksa her Arapça bilen Kur'an'ı anlamaz. Orada Allah'ın maksadını, mana adına bize verdiklerini, bunları kavrayıp hayata aksattırmayı, hayata yansıtmayı anladığın zaman Kur'an'ın dilini anlamış olursun. Beşincisi ve sonuncusu. Erkam'ın evini kıyamete kadar gelecek tüm müminlere örnek ve model yapan o evin gündeminin hep ulvi şeylerle olmasıydı. Azığını kitap, kalem, seccade, gözyaşı, muhabbet ve dua edinmeyen bir ev nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? O son cümleyi. Bir daha okuyayım. Azığını kitap, kalem, seccade, gözyaşı, muhabbet ve dua edinmeyen bir ev. Nasıl Erkam'ın evi olabilir ki? Allah hepimizin evlerini darul Erkam gibi eylesin. Biliyoruz hatalarımız çok, eksiklerimiz fazla. Ama biliyoruz ki yarım yamalak da olsa yüreklerimizde, Ashab-ı kiram efendilerimizin bir sevgisi var Sevgi deyip sakın basite almayın O sevgi dediğiniz şey var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Cenneti kazandıran en önemli azıktır Kişi sevdiğiyle beraberdir diyen Efendimiz'dir O hadisi bize aktaran Enes bin Malik ne diyordu biliyor musunuz? Ne zaman o hadis aklıma gelse Dilim tutulur. Düğün bayram olur benim için. Ben Resulullah'tan çok hadis rivayet ettim. Ama bir hadis var ki söylediğimde kalbim ağzıma gelir gibi olur. Merak edip soruyorlar Enes hangi hadis o? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Çünkü diyor Enes bin Malik radıyallahu an. Diyorum ki kendi kendime ya Rabbi. Senin peygamberin bunu dedi. Vallahi ben çok iyi biliyorum ki benim amellerim. Bir Ebu Bekir'in, bir Ömer'in ameli değil. Ama biliyorum ki kişi sevdiğiyle beraber ya ben de onları seviyorum. Umuyorum ki yarın ahirette, cennette onlarla beraber olmak. Vallahi benim dağlar gibi umudum var. Sizin de dağlar gibi umudunuz olsun. İnşallah biz beraberce Hazreti Erkam'ın sofrasında cennette buluşacağız... O sofrada sahabe efendilerimiz de olacak. Nasıl bugün bu meclis onun adına kuruldu. Yarın sofrada onun adına kurulacak. O bizi davet edecek. Biz misafir olacağız. Sahabe ile beraber aynı sofraya Allah'ın izniyle kaşık sallayacağız. Allah cennette bizleri buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Kıymetli İl Müdüremiz Sayın Pervin bu hediyeyi takdim etmek üzere buraya davet ediyorum. Buyurun hocam. Evet sayın hocam dakikalar nasıl bitti, hiç farkına varmadık. Yüreğinize sağlık. Sizi Aydın'da misafir ettikleri için öncelikle Aydın İmam Hatipler Derneği ve tüm yönetim ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir şeyler yaşattınız bize. Umarım biz eğitimci arkadaşlarımın çoğu burada. Biz de güzel çocuklar 21. yüzyıla yetişiriz. Da, Darul Erkam'ın evleri gibi evlerimiz oluşur. Ben bu gece şunu fark ettim. Biz değerler eğitimi diye tutturmuş gidiyoruz. Eğer tüm evlerimizi, tüm anne babalar, tüm eğitimciler... Evlerini birer Darul Erkan yaparsa biz bu eğitimi çocuklarımızın ruhlarına kazıyacağız. Sizin de ruhunuza sağlık, yüreğinize sağlık. Umarım tüm yetiştireceğimiz çocukların sizin de altını çize çize vurguladığınız gibi imanla kalpleri, ikna ile akılları, ahlakla ruhlarını terbiye ederiz. Çok teşekkür ediyorum.